Kırk hadis Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Başkalarına zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda İman etmiş olamazsınız. Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. Sizin en hayırlılarınız hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. Bizi altatan bizden değildir. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İslam güzel ahlaktır. Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz. Söz taşıyan cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe cennete giremez. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. İşçiye ücretini anlanın teri kurumadan veriniz. Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir. Allah sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. Mümin kardeşinle münakaşa etme. Onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme. Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. İnsanların peygamberlerden öğrene geldikleri sözlerden biri de utanmadıktan sonra dilediğini yap sözüdür. Mü'min bir delikten iki defa sokulmaz, mü'min iki defa aynı yanılgıya düşmez. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın, yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz. Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin o kalptir. Rabbinize karşı gelmekten sakının. Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin. Yöneticilerinize itaat edin. Böylelikle Rabbinizin cennetine girersiniz. Doğumun haram kıldığı her şeyi süt de haram kılar. İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kabe'yi hac etmek, Ramazan ayında oruç tutmak, kim ilim öğrenme arzusuyla bir yola girerse, Allah cennete giden yolu ona kolaylaştırır. Kişinin dini ve dünyası bakımından kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliklerindendir. Her işittiğini söylemek kişiye yalan ve günah olarak yeter. Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların selamette olduğu kimsedir. Muhacir ise Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınandır. Bir adamı mescide devam eder görürseniz şahit olun ki o mümindir. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona ihanet etmez, yalan söylemez ve yardımı kesmez. Haset etmekten sakının. Zira ateşin odunu veya otları yiyip bitirdiği gibi, Hasette iyilikleri yer, bitirir. Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Bunun üzerine bir sahabi, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder dedi. Resul-i Ekrem de şöyle buyurdu. Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları hor görmektir. Her pazartesi ve perşembe günü ameller Allah'a arz olunur. Din kardeşi ile arasında düşmanlık bulunan kişi dışında, Allah'a şirk koşmayan her kulun günahları bağışlanır. Meleklere siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin buyurulur. Her kim estağfirullah, ellezi la ilahe illahu el hayyel kayyum, ve ile, yani kendisinden başka ilah bulunmayan, ebedi, hayatla daima diri olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı yöneten Allah'tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim diye yalvarırsa, savaştan kaçmış bile olsa günahları bağışlanır. Nebevi Riyazu Salihini Allah'a hamdini ifa eden iki ayet ve bir dua ile şöyle bitirmektedir. İman edip güzel işler yapanlara gelince, imanları sebebiyle Rableri onları nimet dolu cennetlerde, alt tarafından ırmaklar akan saraylara ulaştırır. Onların oradaki duası Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih eder sözleridir. Cennette birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise selamdır. Onların dualarının sonu Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur cümlesidir. Yunus Suresi 9-10. Ayet Hamdolsun bizi bu nimete eriştiren Allah'a eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi Kendiliğimizden doğru yolu bulamazdık. Allah'ım İbrahim'e ve onun âline rahmet ettiğin gibi, kulun ve ümmi peygamber olan Resulün Muhammed'e, onun hanımlarına ve zürriyetine hayır ve rahmet ihsan İbrahim'e ve onun âline hayır ve bereket lütfettiğin gibi, kulun ve ümmi peygamber olan Resulün Muhammed'e, onun hanımlarına ve zürriyetine de, Hayır ve bereket ihsanıyla şüphesiz sen ölmeye layık ve yücesin. Ahirette alimlerin mürekkebiyle şehitlerin kanları muvazene edilir, tartılır.